Kuzey yan nef. Tavan ve duvarları güney nefi gibi dekore edilmiştir. Buradaki duvar panolarından değişik tasvirler yer alır. Bu nefin nartekse doğru çıkış kapısına yakın bir yerde dört köşeli bir sütun bulunmaktadır. Alt kısmın ortasında bir delik bulunan pirinç levha ile kaplı bir sütuna halk arasında terleyen direk adı verilir. Aslında hakkında Bizans çağından beri çeşitli efsaneler söylenmektedir. O zamanki adı St. George'un mucizevi sütun olan bu sütun Ayasofya'nın ziyaretçiler açısından en akraktif objesidir. Üzerindeki deliğe parmak sokularak dilekte bulunulmakta ve deliğin içindeki nemin hasta gözlere şifa olduğu ileri sürülmektedir. Aslında bu cinsi dolayısıyla kolaylıkla rutubet emebilen ve üzerinde tesadüfen deliği olan bir sütundan başka bir şey değildir.